Hay hak diyerek başlayalım söze. Başla vallahi. Hay hak. Hadi, sende de. de. Ney? Hay hak. Hak mık? Hak mık değil birader. Hay hak. Cıkacık ha. Cıklayıp duruyorsun karakter. Diyeceğim hay hak. Hay Allahım sen bana sabır ver. Amin. Hadi hadi. Hangi hadi? Askerlik arkadaşın hadi. Burada mı? Burada. Gözümün içinde bak. Ya Hacivat, iyice saçmaladın. Koskoca adam nasıl gözün içine girsin? Doğru doğru. Bir laf senin beynine girmedi. Adam nasıl gözümün içine girsin? Birader, saçmalama. Hadi demiyorum. Hadi diyorum, hadi. Ne hadi be? Programın ismini söyle Karagöz. Ne inatçıymışsın birader? Ne inatçıymışsın? Bizim programın adı ne inatçıymışsın mı oğlum? Ya tabii ki olmadı. Keçi suratlı. Programımızın adı her zamanki gibi. Ha. Ee, bir her zamanki gibi adı programımıza hoş geldiniz. Her zamanki gibi programda benle bu hacivat var. Kara göz. Şaka yapıyorsan sıktın ama. Ha. Programımızın adını söyle diyorum. Sen cevezelik yapıyorsun. Yahu neydi adı? Hay hak. Ayak gibi oldu. Efendim? hay haklı sinirli söyleyince ayak gibi oldu diyorum. Bak. ayak. Bırak bu ayakları Kara gözüm. ...sinir beni, programın adını söylemedin yahu. Ben bugünlerde çok stresliyim birader, uğraşma benimle. Niye, ee, ne oldu ki? Akvaryum aldım. Kendim? Akvaryum aldım. Ee, iyi etmişsin. Şimdi konumuzla ne alakası var bunun? Hacıvat, ben akvaryum aldım, strese iyi gelsin diye. Strese iyi gelsin diye akvaryum aldım. Keşke darbuka alsaydım, çalar çalar stresin giderdi. <gülüyor> Öyle mi, darbuka stres mi alıyor? Almıyor, zaten ben de onu diyorum. Akvaryumun ne alakası var stresle? Amma cahil adamsın Hacivat. Bilmez misin, akvaryuma bakmak stresi alır. Ha, bilirim tabi. Akvaryuma bakınca kafadaki sorular dağılır. Bir huzur bulursun, rahatlarsın, dinginleşirsin. Ben dingil mingil olmadım işte, akvaryuma bakıp rahatlayamadım. Baktım, baktım, saatlerce baktım, çok canım sıkıldı, var olan stresim daha da arttı. İyice konsantre olamamışsın. Çok konsantre oldum. Gözümü kırpmadan saatlerce baktım. Hiçbir şey olmadı. Üstelik akvaryuma onca para verdim. Param boşa gitti. Bunu düşündükçe iyice streslendim. Yok canım yok öyle düşünme. Sonuçta akvaryum senin hoşuna gitmedi diye... ...kaldırıp atacak değilsin ya. Çocuklar için iyi olur. Belki de. Ne ne yarayacak bilmiyorum ama. Olur mu canım? Akvaryum evde güzel olur. Evi rahatlatır. Beni rahatlatamadı. Evi nasıl rahatlatacak? Neyse. En azından dediğin gibi evde durur. Çocuklar oyuncaklarını içine koyar. Ya da hanım kapkaçak koyar. Neye? Akvaryuma. Saçmalama. Akvaryumun içinde ne işi var onların? Bilmem. Öyle dedim boş boş duracağına. Kara gözük. Sen kaç tane balık aldın? Ben bugünlerde hiç balık almadım. Hanım geçenlerde konserve ton balığı almış. Bir onu hatırlıyorum. Yok birader, yemek için değil. Akvaryum için kaç balık aldın? Almadım ki. Nasıl almadım? İşte akvaryum aldım dedin ya. Doğru. Stresimi alsın diye akvaryum aldım ama balık almadım. He. Ee? Akvaryumun içine ne koydun? Hiçbir şey. Öyle dört mekan cam akvaryumu aldığın gibi salonun ortasına yerleştirdim. Sen akvaryuma öyle saatlerce boş boş mu baktın? Boş boş derken? Yani içine hiçbir şey yokken. He evet. <gülüyor> <gülüyor> Karga, Ay. Karga gibi. gibi. Ha, He ne? Hay ilahi kara gözüm. Akvaryumun içine suyunu, balığını, akvaryum aksesuarlarını koymadan bir işe yaramaz ki. <gülüyor> Sen beni güldürdün, Allah'ta seni güldürsün efendim. Ben ne bileyim birader, içine balık filan konulacağını ben bilmiyorum ki. Bana dediler ki akvaryuma bakmak strese iyi gelir. İçine balık koy deselerdi koyardım. Ah karagözüm ah, ben sana ne diyeyim bilmem ki. Vallahi bir şey deme, şu akvaryumu sana satayım, ben öyle balığıyla suyuyla uğraşamam. Olur olur, alırım. Hadi programın adını söyle sen de. Neydi adı? Hay hak birader, hay hak.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 Paris söyleyebilen birini bulsaydık ya. Gülümseme. Gülümseme. Gülümseme. Gülümseme. Gülümseme.